Fatih'a Evet. Yolardır, Şimdi işin o kısmı yok ama böyle şeyler yapmıyoruz yani. Sık. Biz böyle konuşmalar evde normalde yapıyoruz. O zaman ev ortamı gibi. Sağ <gülüyor> <ortamı. gülüyor> kapıyı kedi çıkmasın. Hayır ev ortamı. <gülüyor> Hoş geldiniz abi tekrardan. Hoş bulduk. Bu Mevlevi ayininde güzel bir şey vardır. Veled devriyle başlar Mevlevi ayini. Hosnişin efendi yaşlı kemale ermiş olan zat iner. Posta böyle bir devir yapar. Ondan sonra herkes sırayla onun önünde selam verir ve karşılıklı selamlaşırlar. Hosnişin olan zat en son Nevniyaz denilen yeni bu işe girmiş olan kişiyle karşı karşıya gelir ve selamlaşırlar. Bu şu demektir. Yeter ki bu yolda bulun. Bu yolun başı sonu yoktur. Başında da olsan sonunda da olsan yolla alakalı eğer istikametin o rahat takayım müstakim üzere ise bu yolun sonundaki de başındaki de birbirine kavuşur. Ve bunlar hep iç içedir. Mezci olmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de Reşadiye Oteli'nde orada kaldığı sıralarda, o meşhur yazısının da kapının üzerinde yazılı olduğu vakitlerde bazı hususi talebeleriyle Celale'in tefsiri yapıyormuş. O Celale'in tefsiri yapılırken tabii mevzular farklı farklı talebeler bakınca metinde göremedikleri yerlerden geliyor. Dayanamamış birisi. Sabredememiş. Üstad tefsir dersi mi yapıyoruz? Başka bir şey mi yapıyoruz, ne yapıyoruz diye. Meşhur kendine mahsus o el hareketiyle asabiyetini, efendim celalini gösteren hareketi yaptıktan sonra tesbihi çıkartmış şöyle. Bak demiş, emamesinden tutmuş. Şu ilk tane buradan başlarsan ilk tane demiş. Geldin karşıdaki de son tane. Ben sizi buradan buraya geçiriyorum. Bu kadar yolu kat etmeden size en güzel şekilde, en rahat şekilde buradan buraya geçiriyorum. Fakat siz hala metinde şu var mı, bu var mı diyorsunuz. Diyerek celallenmiş. Yine gösteriyor ki aslında en son en başa, en baş en sonra cüz külle, kül cüze hikat dairesinde tabi ki. Allah için kastedilmez bu. Allah samettir. Ama her şey birbirine muhtaçtır. O sebepten burada bulunmak bizim için bir ihtiyaçtır. Elzemiyettir. Böyle olması icap eder. Cenab-ı Hak hayırda buluşup büyüklüğü, küçüklüğü gören değil. Büyüğüyle, küçüğüyle yolu görenlerden eylesin. Amin amin ecmain olsun şimdi Fatih abi size biraz da sorularımız olacak şimdi bu sorulardan önce nereliydiniz Fatih abi sizi tanıyabilir miyiz biraz sorular esnasında sıra dışı bazı cevaplar alırsanız bunu coğrafi ve efendim Trabzonluğa de... vurabiliriz bunu yok vakf kebir yani Trabzon'dan biraz daha farkıdır yani şeyden değil o lokasyon önemlidir yani vakf kebir yani eyvallah Fatih evet. abi <gülüyor> Allah razı olsun ben başlıyorum <gülüyor> Fatih abi başla ben çekeyim şöyle evet çek benim işim çok kolay bilemediklerimi bilmiyorum diye <gülüyor> İyi <gülüyor> Allah. Fatih abim başlıyorum. Bazen televizyon programlarında sert çıkıştığınız oluyor. <gülüyor> sert hoca olduğunuzu düşünüyor musunuz? Vallahi tam <gülüyor> bu sıraya gelmesi de. Evet ya yani Allah'tan. Şu an vakfı kebir Zaten... sorusu çıktı karşımıza evet, Fatih abi. Yani kebir kısmı hatta bu. <gülüyor> Şimdi şu var. Aslında gerçekten bir şey sinirlenmek değil. Konuştuğum insana sinirlenmiyorum. İnsanların yolu bu kadar belli beyan iken bu insanların yolunu ket etmek, kapatmak onlara ayrı bir şey. Sanki hiç bu işler bilinmiyormuş. Yazılı, çizili, kayıtlı, senetli falan değilmiş de din hakkında, insanlar hakkında her şeyi rahatla konuşabilirmişiz gibi bir havaya gelinmesi her halde her insanın insan saçayı belli bir ruh halinde sıhhate sahipse üzülmesi, sinirlenmesi hatta asabiyeti diniye de diyebilirsiniz veya asabiyeti insaniye de, beşeriye de de diyebilirsiniz. Olması icap eder. Tıpta ve psikolojide hatta psikiyatrin de konusu bu. Bir insan çocuğuna saldırıldığında, eşine hakaret edildiğinde, mukaddesat olarak onun önem verdiği şeyleri rahatlıkla konuşulduğunda tepki vermiyorsa en az şiddetli tepki veren hastalık kadar bir hastalık ismi altında incelenir. Eyvallah. İnsanlarımız bu kadar önemli bir sahada kan kaybederken Allah ve peygamber hakkında bu kadar gamsız davranmak ve o arada mimiklerimle belki simamla ilgili bu ekrana yansıyorsa asla ama asla bizden bir şey öğrenmek talebinde bulunan insanlara değil diyelim böyle kalsın. Allah razı olsun Fatih abi. Sahurda belirli bir zaman dilimi var. Gelen soruları en özet şeklinde açıklamak zor olmuyor mu? Kudüs'te yaşadığınız bir anı var herhalde diye bizim teknik ekip yazmış. <gülüyor> o o Kudüs'e giderken olan e, X-Ray cihazında şey vardır havalimanında ikinci kontrolü. Pasaporttan geçtiniz. Tekrar bir son kontrol yaparlar. Tam böyle X-Ray cihazından geçiyorum. Grubu şey yapmışım. 48 dakika var. Bir de özele gideceğim. Yani 10 dakika 15 dakika yürüme mesafesi. Özel güvenlik de bir daha geçiriyorlar uçağa binmeden. Çok kritik bir saat. Ellerindeki böyle eldivenleri çıkarttı bir abla. Ay hocam hocam dedi. Şeyin yanından eşyaların aranma yerinden çıktı. Çok çok kısa, çok küçük bir sorun var dedi. Abla soru küçük olabilir ama cevabı büyüktür dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok yok falan güller falan. O arada da şöyle bilmiyorum kamera çekiyorsa. O ekranda bakan böyle hani sandalye bağımlı tipler var ya. Yani şu vaziyette duruyorlar. O da böyle bakıyor ne soracağım diye. Yanından gitti kız. Bir yandan da bavullara bakıyor yani ekranda. Hocam dedi bana kaderi anlatır mısınız? <gülüyor> şimdi bak Risale'nin nuru gözüne getir tamam külliyatı kaderi anlatıyoruz bak şimdi. Abla dedim ya o sırada bak hadi beni geçtik. O ekran karşısında böyle duran adam ya abla ne yaptın dedi ya. Mevzuya mutlali ya. Ne yaptın abla ya vallahi. Dedim tamam abla dedim yani. Şu kadarı söyleyeyim Allah Teala hiçbir sahada sürpriz yapamamanın adı kaderdir dedi. Tüm yazılım programlarıyla Allah Teala hiçbir şekilde sürpriz yapamaz Ama buradaki tercihinden sen sorulacaksın. Gide gide ne, niye bu programı seçtin veya niçin bu programı şey yaptın veya işte seçtiğin için aferinler bahşişler alacaksın. Bununla alakalıdır şuradan şu bahsi de oku dedim. Teşekkür et Şimdi kısa zamanda gelen sorular derken bir kısa zamanda canlı yayında gelen sorular var. Onlar zaten hemen hakikaten. Hakikaten bunun hemen verilmesi lazım derseniz cevabı belli şeyler. Çünkü çok şükür yeni bir din uydurmadığımız için aslında insanların Ramazan'la alakalı sordukları soruları toplasanız bunlara konu teşkil eden, cevap olarak konu teşkil eden, kitaptaki tekabül eden sayfa 9'dur. 10 değildir yani. 9 sayfayı da ezber yapmadan televizyona çıkılmaz zaten. Bir kere bu var. Ama bir de abuk sabuk sorular var. Anormal sorular var. İşte kediyi öpmek orucu bozar mı? Tarzında. Çok ihsar ettiler yani hakikaten Diyanet'te şey, 30-40 soru aldık dedim ki bu kurgu bir soru yani bu doğru bir soru değil. Dedim korkmuyor musunuz bana bu soruyu sormaktan? Yönetmen öyle dedim yani korkmuyor musunuz bana bu soruyu yöneltmekten? Yani, Az çok tanıdınız beni bir baktılar abi sen kötü bir şey yapmazsın dediler ama peki gönder dedim ben de. O arada girdik yayına sosyal medyada patladığımız bir gündür o gün. Ondan sonra dedim ki kediyi öpmek orucu bozmaz ama bak kediyle ne tür bir ilişkim var? <gülüyor> yani neler yaşıyor, <gülüyor> halet ruyeniz nedir orayı bilmem dedim yani normalde kedi öpmek orucu falan bozmaz. Bu çok ne çekmiş insanların. En çok aldığım sorular Ramazan'da oruçla alakalı değil metabolik balans diye bir diyete girdim ben. Ramazan'la oruçla dinle imanla alakalı 600 soru geliyorsa 700 soru nasıl zayıfladığın sorusuydu. Bu gına getirmek, sinirlenmek falan hani ben sen ya şu kilonu merak edeceğin kadar şu ayeti merak etseydin dediğimde aa hoca sinirlendi diyorlar. Halbuki hocanın sinirlenmesiyle alakası yok. Onun üzülme var. Bir acizlik ifadesidir sinirlenme. Bir acizlik işaretidir. Ya niye sen bunu merak ediyorsun ya? Geçen kitap imzalarken şuraya yazdım metabolik balans. Kitabı imzalatan şey, şirket şirkette ya kitabe bir de bir anlam veremedi hocam bu ne? Sen dedim orada dursun göreceksin birazdan hikmetini. Tabii imza Hocam nasıl zayıfadınız? <gülüyor> ha, bıktım artık Bıktım İnsanların kendilerine lazım olmayacak şeylerle uğraşması ile uğraşması ve dedikodunun çokluğu Bir yerde cehaletin ölçüsüdür Bugün enformasyon fazlalığıyla bizi getirdikleri nokta cehalettir Bu sizi sağır yapıyor Kulağınızı tıkamak değil tam tersine Bir sürü ses yapıp aradaki esas sesi dinlemenize mani oluyorlar Sahurdu, seherdi vesaire de derken aslında hepimiz aynı şeyle uğraşıyoruz Şehirde yıldızlar çok görülmez ya Fatih abi. Yıldız olmadığından değil de ışık kirliliğinden. Aa, Aynen öyle de güzel. hakikat bilgi kirliliğinden Oo, bulamıyor ya. Tam herhalde öyle bir mana. Müthiş bir şey. Bunu aldım. Onu kabanı <gülüyor> Bakayım orada mı? <gülüyor> Zaten ben devam ediyorum. Evet. Mesnevi eserleriyle nasıl tanıştınız kısmı da son sorumuz. Bu bayağı uzun. Çünkü burada hayat hikayesini anlatmak hı hı. Ama şu var, mesnevi okumalarını ilk, hani mesnevi eseri okumasını nerede duyduğunuz derseniz, beş yaşındayken evimde duydum. Açılırdı mesnevi, Bostan, Gülistan, Ahmediye, Muhammediye. Onlar okunurdu bizim evde. İlk kendin mesnevi okumaya ne zaman başladın diye sorarsanız, ilkokul dört, Tahir Büyükkörükçü'nün, hakiki veçesiyle Hazreti Mevlana ve Mesnevi isimli kitabı. Tezkiretül Evliya, Müslüman Çocuğun Din Kitabı. 5-6 kitap vardı başucumda. Onları okurdum hep küçükken. İlkokul 4. Sonra lise yıllarında geceleri Seyit Kutup sabaha kadar uyumayarak Seyit Kutup okuyordum. 1 saat 2 saat uyku uyumak için uyuklamak için mesnevi okuyordum. 50-60 sayfa. 50-60 sayfa mesnevi okuyup yatıyordum. Uykumu getirsin diye. Sonra bazı şeylerle tanışınca şu anda mesneviyi 3 sayfadan fazla okuyamıyorum. Ciddi uykusuzluk yapıyor. Yani bazen bir beyt odanın içerisinde volta attırıyor. Mesneviyle tanıştığımı zannetmiyorum. Tanımaya çalışıyorum. Allah muhakkak nurunu tamamlayacak. Bunu söylemiyoruz ama. Allah muhakkak nurunu tamamlayacak. Bizim tartıştığımız nokta bu değil. O nuru tamamlarken ben de orada olacak mıyım meselesidir. Bizim bugünkü telaşımız budur. Yoksa din Allah'a aittir. O muhakkak tamamlanacaktır. Allah bizi o tamamlama esnaında ve fırsatında mahrum olanlardan eylemesin. mesela. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olsun. Geldiğiniz için Allah razı olsun. Eksik olmayın.